Al-Bab-ul-Rabi'u al al-Hamsun Bab-u-Fadlil-Buka al Qalallahu ta'ala Ve yekhirrûne lil-adqaniye bikune Bölüm 54 Dini heyecan ve ahiret endişesinden dolayı ağlamak ve ağlamanın değeri işte böyle deyip ağlayarak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 aalayjaniz yere gülüyorsunuz 53 nezm 59 60 Walid bin Mes'ud radiyallahu anhu qala qala li'n-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam iqra' alayya al-quran qultu ya rasulallah aqra'u alayk wa alayka unzil qala inni uhibbu an asma'ahu فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا من كل أُمَّةٍ بِشَه۪يدٍ وَجِئْنَا بِكَ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُولَٰئِ شَه۪يدًا قَالْ حَسْبُكَ الْأَنْ فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانً Hadis 447 Abdullah ibn-i Mes'ud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 ما semî'tu mithleha qadt. Fa لو Lahu ta'lamuna mâ a'lam, le dâhik'tum qalîlen ve le bekeytum kethîra. Qal. Fa ghattâ ashabu rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme 448 Enes ibn-i Malik Allahundan râzı olsun Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yalijun narun rajul baka min khashyati llah hatta ya'udda al-labanu fi darrati wa la yajtami'u ghubaru fi sabili llah wa hadis 449 ibnu göre rasulullah sallallahu alayhi şöyle buyurdu. Allah'ın büyüklüğüne saygı ve azabından korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağmış süt, memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Allah yolunda cihad ederken oluşan tozla cehennem dumanı asla birleşmez. وَعَنْهُ رَضْيَ اللّٰهُ عَنْهِ اَيْعَنْ أَبِي هُرَيْرَى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة fa'khaaha hatta la ta'lama shimaalahu ma tumfiqu yameenuhu wa rajulun zekara Allah khaliyan hadis 450 ebu hurayra'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu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 Allah'ı anarak gözyaşı akan kimse. Wan Abdullah ibn Shihir radiyallahu anhu قال: Ataytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa yusalli. Wa li-jowfihi azizun Hadis 451. Abdullah ibn Shihir Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı, kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi, içinden sesler geliyordu. وَعَنْ أَنَسِرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قال Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكِ لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُوا قَال وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى متفقٌ عَلَيْهِ وَف۪ي رِوَيَةَ فَجَعَلَ أُبَيْيٌ يَبْكِي Hadis 452 Enes İbn-i Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey ibn-i Allah ondan razı olsun hitaben şöyle buyurmuştur Allah Lem yekunillezine keferu suresini sana okumamı bana emretti Übey ibn Ka'b Allah benim ismimi andı mı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdu Übey duygulanarak ağladı. Müslim'in başka bir rivayetinde Übey ağlamaya başladı. ifadesi geçmektedir. Ve anhu radiyallahu anhu qal ey an anas qala abu bekrin li umara radiyallahu anhu ma ba'da vefati rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem intalik bina ila ummi eyman nazuruha kema kana rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yazuruha فلما انتهى اليها بكت فقال لها ما يبكيك اما تعلمين ان عند الله خير لرسول الله الله عليه وسلم قالت اني لا ابكي اني لا اعلم ان عند الله خير لرسول الله الله عليه ولكن ابكي ان الوحي قد من السماء على البكاء فجعل يبكيان معها 453 Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebubekir Ömer'e Allah onlardan razı olsun Ümmü Eymen'e Allah ondan razı olsun gidelim. Resulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim dedi.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 لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وفي رواية عن عائشة قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه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 Bunun üzerine Âişe, Allah ondan razı olsun, Ebubekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz, ağlar. Başkasına emretseniz de o kıldırsa.'' dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ebû Bekir'e uğrayınız. Namazı o kıldırsın.'' buyurdu. Müminlerin annesi Ayşe'den Allah ondan razı olsun gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Ebubekir yerine geçip namaz kıldırırsa arkasındaki insanlar ağlamasından bir şey duymaz dedim. On İbrahim bin Abdurrahman bin Avf. En Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu utiya bi ta'am ve kana sa'im. فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدى رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام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 ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه التلمذي وقال حديث حسن وفي الباب أحاديث كثيرة منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وَآضَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْي وَسَلَّمَ مَوْعِضَهُ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ وَقَدْ سَبَقَى ف۪ي بَابِ النَّهِ عَنِ الْبِدَعِ Hadis 456 Ebu Ümame, Suday ibn-i Aclan el-Bahili'den Allah ondan olsun Rivayet edildiğine göre Resulullah